Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Khâtemul Enbiyâ'dır. Khâtemul Enbiyâ'dır. Peki nebilerin sonuncusudur. Kadıyaniler var. Gulem Ahmet, İngilizler işgal edince Hindistan'ı orada çıkan bir hareket. Bu Gulem Ahmet kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. Khâtemul ve mâ Muhammedun illa Rasul. Ma kâne Muhammedun ebâ ahadimmel ricalikûm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 Bakın o zaman oraya. Makane Muhammedun eba ahadin min yani sizden kimsenin hiçbir adamın babası değil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lakin Resulullahhi ve khatamen nebiyyin. Nebilerin sonu. İlki kim? Adem Aleyhisselam. Peki Adem Aleyhisselam'ın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 Çok Ademlerden çoğaldı diyor, bir sürü Adem vardı diyor. Allah Allah. Peki açın bakalım şu Nisa suresinin birinci ayet kelimesini. Ya <gülüyor> eyüha <gülüyor> nasi tutaku rabbkumü ladi khalakum min nefsün waḥidätin wa khalak minha zöjha wabeth minhumu rijalan kithira wa Ne diyor şimdi?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 tâmurûna bil ma'rûfi ve tenhâûna neredeydi bu ayet-i kerime Ali İmran'da kuntum hayre ummetin uhricet lin nâsi bil ma'rûfi ve hemen bulalım Ali İmran'dan peki efendim kuntum hayre ummetin yani hayre ismi tafdil ismi tafdil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 3. Ee, sayfasıdır da tilka rusulu faddalna ba'dahum ala 253. ayet-i kerime. Şimdi burada Cenab-ı Hak faddalna ba'dahum ala ba'd yani peygamberlerin bir kısmının diğerlerinden üstün olduğunu söylüyor. Peki benim kardeşim şimdi diyor ki la nufarriqu beyne ahadin mir rusul. E Allah Teala böyle buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. E bu ayet-i kerime neden bahsediyor? İmanda ayırma diyor bak. La nufarriqu beyne ahadin mir Ne demek bu? Peygamberlerin tamamına iman ediyoruz. Hiçbirini ayırmıyoruz. Amele resulüdeki ayet ona işaret ediyor. Peki buradaki ayet-i kerime tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Ama adamların derdi Allah Resulü ile. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yukarıya çıkarıyor. وَرَفَعْنَا لَكَ diye Onlar da aşağı çekiyor. Ne olacak sonları? اِنَّ شَانِيَكَ abter. Nasıl ona buğz edenler ebter oldu, nesilleri kesildi, mutezilenin kesildi, cebriyenin kesildi, kadriyenin kesildi. E bu adamların nesilde kesilecek. Yok olup gidecekler. Çünkü bunlar adam yetiştirmezler, yetiştiremezler. Yani bunlar eser yazarlar, sohbet ederler,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 Men qala men qala inni khayrun min Yunus ibn Matta faqad kadeba Kim şöyle derse adam kalktı ne diyor He men qala e, inni khayrun min Yunus ibn Matta faqad Ben Yunus bin Matta'dan daha hayırlıyım derse o adam yalan konuşmuş olur O adam yalan konuşur Bu hadis sahih olandır Yoksa la ala Yunus bu sahih değildir. Hangi sahih olan sonra okuduğum. Yani men qale inni hayrun min Yunus ibn Matta fakat Yani adamın biri kalkıp derse, avamdan biri derse, ben Yunus bin Matta'dan daha hayırlıyım. O vazifesini terk etti, gitti balığın karnına düştü. Ben yerimde duruyorum. Ben ondan daha faziletliyim derse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 ben Musa'dan daha üstün değilim. Taftil etmeyin beni, taftil etmeyin. O zaman bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? Tilke Rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. E gel kardeşim buraya diyeceğiz. Bu hadis-i şerifin sebebi vuruduna bakalım. Allah Resulü biz diyoruz ki bütün peygamberlerden daha üstün. Delilimiz ne? Kuntum hayre ummetin uhrucet nasi. Bu ümmet en hayırlı ümmesseh. Peygamberleri bütün Peygamberlerden daha hayırlı. Sonra Tilki Rüssulu Fadlanlaba Peki bu kardeşimiz diyor ki ben bir hadis buldum diyor. Ben bu hadise her ne kadar hadise inanmasam da ama istediğim zaman en zayıf hadisi alır getirir ben diyor. La tufadiluni ala Musa diyor. Beni Musa ile selamı etmeyin. O zaman gel kardeşim diyoruz ona.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 و اوحى ربك الى değil mi ve oha rabbuka ilen senin rabbi ne emretti nahl suresinin kaçıncı ayeti 60 kaçıncı ayeti nahl suresinin efendim 60 ki bir ayetidir. min <gülüyor> Evet 68. Evet, 68. ayet-i kerime. min ve min ve Peki Allah Teala vahha rabbuke <gülüyor> ilan nahli ne vahiy ediyor?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 Bir de peygamberler masum olmalı diyoruz. Masum olmalı. Adaletleri, akılları, zapları, bütün insanların üzerinde olmalı eğer peygamberler bunlara sahipse. Efendim onun dışında peygamberler le yekulun taame ve yemşun fi'l aswaq.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 O da sıradan bir insan olduğumu artık ne oldu? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti devre dışı kalacak. Ona itibayı kaldıracaklar. Peki insanlar mutlaka birilerine genç yaşta itiba ederler. Yani 80 yaşında adam 80 yaşında maksisi olmuyor. Kaç yaşında oluyor? 18 yaşında oluyor. Hızlı yürümesi gerekiyor. Bir yerlere bir şeyler söylemesi gerekiyor. O zaman gidiyor birinin himayesine giriyor.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 Üsveyi hasene olsun diye haramlardan koruyor. Peki neden haramdan koruyor? Şimdi bakın hani kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhbibukumullah. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesi. Açın orayı. Ali İmran 31. ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni buyuruyor Cenabı. Eğer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 Peygamberin masum olması gerekir ki biz ona ittiba edelim. İnsanlar o peygambere ittiba Peki diyeceksiniz, şimdi Taha Suresi 115. Ayet-i Kerime'yi açın. Evet efendim, şimdi... Ve kad ahidna ila Adama min qablu fanesi ve lem necid azma Efendim şimdi burada Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak emrediyor fakat unuttu Adem değil mi unuttu ve lem necid lehu azma Demek ki Hazreti Adem'in bir kastı yok yani kasıtla o ağaca gitmiyor o ağacın meyvasını almıyor fanesi ve lem necid lehu azma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 Sadece peygamberin bir iştahatı var. Hani iştahat yapanla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Ve in اَخْطَعَ فَلَهُ اَجْرٌ vahidun İsabet ederse iki ecir var. Hata ederse bir ecir var. Şimdi peygamber olur ki iştahat ediyor. Peygamberler iştahat eder mi eder? Peygamber işadıyla müştehitlerin iştahatı arasında ne fark var? Peygamberin itiadında yanılma varsa Allah peygamberin iştiadını düzeltiyor ama müştehidin iştetiadında hata varsa o hata düzeltilmez kıyamete kadar öyle devam eder. Onun için bir müştehid başka bir müştedi taklit edemez neden Çünkü iştiatlarda hata olabilir zanni delildir Dolayısıyla bir müştehid kendisindeki bir zanni delil varsa başka birisini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 Fetaba alayhi veheda. Sonra meştebahu Rabbu. Rabbi bu hatasından sonra onu peygamber olarak seçti. Sonra meştebahu Rabbu fetaba alayhi veheda. Sonra tövbesini kabul etti diyor. Töbe ala, töbeyi kabul etti. Töbe ile ileyi olursa, töbe etti şeklinde olur. Yani bir peygamber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 ihtihad ediyorsunuz. İhtihadınızda isabet edemiyorsunuz. Sonra ayet geliyor. Ayet kelime isabet edemediğini peygambere bildiriyor. Yusuf Aleyhisselam'la alakalı bakın. Efendim Yusuf Aleyhisselam'ın Vara ve tulti fi beytiha an nefsihi ve gallaqatil abwab ve qalet mi? sonra devamında ne geliyor? Velekad hemmet bihi ve hemme biha. Peki sonraki ayet-i kerime 24. ayet 238. saife. Şimdi velekad hemmet bihi ve hemme biha. Peki yani içinde Yusuf Aleyhisselam masumiyet demek peygamberin içindeki o duygular yok edilmiyor. Eğer yok edilse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 İbrahim Aleyhisselam Şimdi orada ne var? Ee, ne diyor Hz. İbrahim Aleyhisselam Kale hâzâ rabbi Kale hâzâ rabbi Peki yani şimdi diyorlar ki bak peygamber Yalan konuştu haşa ne, ne demiştik burada? Kale hâzâ rabbi ne demekti? Fi zamikum, Sizin Akidenize göre benim de Allah'ım budur değil mi?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 Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. Ne diyorlar? Kalu sayfa. Sayfa 327. 327. sayfa. İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar şimdi putlar kırılmış ha? Müslümanın puta karşı bir öfkesi olacak. İbrahim Aleyhisselam vaktini bulduğunda, fırsatını bulduğu anda onları bu hale getirir. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor.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 لَا يَسْتَئْذِنُوا كَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ <gülüyor> الْآخِرِ Allah'a ve ahirete iman eden izin istemez kardeşim. Allah'a ve ahirete iman edenin bahanesi olmaz. Allah'a ve ahirete iman eden kişi Hakkari'nin köyünde vazife çıktığı zaman gider kardeşim. Allah'a ve ahirete iman eden yapamıyorum diyemez kardeşim. Kim der? اِنَّمَا يَسْتَئْذِنُوا كَلَّذ۪ينَ la yu'minun <gülüyor> billahi vel yevmil Allah'a ve iman etmeyenler. Onların ne bahaneleri olur ki bu da onlardan bahsediyor. Tebeye giderken mazeretle gelen münafıklardan. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu özrünü dikkate alıyor, izin veriyor. Afallahu ank lima izint lehum. Hem o kadar müşfik bir lisanla getiriyor ki Kur'an-ı Hakim bu ne diyor? Önce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 Ümmetine yönelik değil mi? O halde bu ayet nedir? Vastaufi lizembi, vastaufi lizembi ümmetik demek. Ümmetinin günahına istifaret. Neden? Neden ümmetin günahını istifaret? Niye öyle diyoruz? Çünkü inna fetha na aleke fethamubina liyafir aleka Allahu ma teqaddam mi zembi, wa ma teakhir.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 Hudeybiye'den dönerken değil mi? Hudeybiye'den dönerken Allah Teala bu fetihle nereyi müjdeliyor efendimize? Hayber'i müjdeliyor. Peki şimdi bu kitap Şerhu Makasit İmam Taftazani'nin. İnşallah alırsınız, okursunuz. Şerhu Makasit, Şerhul Makasit. Bu bir de Seyyid Şerif Cürcani'nin Şerhul Mavaqif'i var. Bunlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin ayrıntılı bir şekilde inceliyorlar, tahlil ediyorlar. Oralarda da bakarsınız. Peki şimdi biz hızlı bir şekilde şu metni bitirelim. Efendim Risaletle alakalı bölümü bitirelim. Ve inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem abduhul Mustafa ve nebiyyuhul Müşteba ve nebiyyuhul Müşteba ve Resuluhul Murtada ve innehu khatamul nebilerin sonu ve imamul atqiya atqiya takvi kelimesinin çoğu atqiya Ta takva ne demek takva kelime anlamı itibariyle ıslahta takva hifzun nefsi nef nef amma yu'simu diyor ragib müfredatında takvayı tarif ederken Kur'an ıslah sözlüğüdür biliyorsunuz değil mi ragibin müfredatı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 İkaz ve tebliğ etme mecburiyetimiz var kardeşim. O Seyyidul Murselin, bütün peygamberlerin efendisi ne buyuruyordu? Ene Seyyidu Beni Adem. Bütün Adem oğlunun efendisi benim. Ve Habibu Rabbil Alamin. E, alemlerin Rabb'inin sevgilisi, habibi. Nereden çıkarıyoruz? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.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 Peki, ve habibu rabbil alemin ve kullu da'vati nubuvetin ba'de nubuvvetihi fe gayyun ve hevan. Bütün nubuvvet iddiaları, da'va veya da'va, da'va nubuvvetin, da'vati nubuvvetin, kilahuma yücüz. Bütün peygamberlik iddiaları ba'de nubuvveti, Efendimizin Risaletinden sonra fe gayyun dalalettir ve hevan havadır Artık o son peygamber ve huvel mabu'u ila amatil cinni ve kafetil vara bil hakki vel huda ve bin nuri vel diya o bütün cinler alemine ve kafetil vara vara halk demek mahluk demey nedir atul ammi alel khas diyoruz vera kelimesi daha umumidir cin daha hususidir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 Allah Teala bu akideyi yüreğimize yerleştirmeyi, peygamberleri bu şekilde onlara anlayıp iman etmeyi hepimize nasip eylesin. Estağfurullah ve tuğbiley ve elhamdülillahi rabbil